Bismillahirrahmanirrahim, Değerli Diyanet TV izleyicileri, İlmahal programımızın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. İnşallah hepimiz için faydalı, yararlı ve bol kazançlı bir program olur. Bundan önceki bölümlerimizde İlmahal'in, İlmahal İl alanının çok önemli konusunu teşkil eden ibadetler konularına başlamıştık. Bu çerçevede de gerek bir Müslüman bireyin gündelik hayatında gerekse ibadet hayatında çok önemli bir yeri olan temizlik konusuyla ilgili konuları açıklamaya başlamıştık. Bu çerçevede e, Arapça e, taharet olarak isimlendiren temizliğin çeşitli açılardan kısımlarını vermiştik. Bir e, bedeni e, ve maddi temizlik e, anlamında necasetten taharet ve hükmi yani namaz amaçlı ya da ibadet amaçlı temizlik anlamında da hadesten taharetten söz etmiştik. Necasetten taharet deyince e, gerek elbisemizi gerekce, gerekse e, bedenimizi ve çevremizi maddi pisliklerden temizlemeyi kastetmiştik. Bu çerçevede de hangi pisliklerin, hangi kirliliklerin namaz açısından ve diğer ibadetler açısından engel teşkil ettiğini, bunların ilkelerini, prensiplerini ve hükümlerini görmüştük. Yine bu çerçevede maddi temizliği hangi araçlarla yaptığımızı ve özellikle de temizlik aracı olarak da suyun çeşitlerini ve hükümlerini anlatmaya çalışmıştık kısaca. Daha sonra da hükmî temizlik anlamında yani ibadet amaçlı temizlik anlamında hadesten taharet konusuna bir kavram olarak girmiştik. Ve bunun da bir namaz kılmak için, işte Kabe'yi tavaf etmek için ya da Kur'an-ı Kerim okumak için ve benzerleri bir takım ibadetleri yerine getirmek için olmazsa olmaz gerekli bir e, araç, bir ibadet olduğunu söylemiştik. Ve bunun da Üç temel e, temizlik çeşidi olduğundan söz etmiştik. Bunlardan bir tanesi abdest, bir tanesi gusül yani boy abdesti, bir tanesi de teyemmüm idi. Ve bu üç tane hükmi temizlik dediğimiz yani ibadet amaçlı temizlik dediğimiz bu üç tane temizlik çeşidinden abdeste de başlamış ve bir kavram olarak abdestin ne anlama geldiğini ve bunun farzlarının ne olduğunu da kısaca e, saymaya, açıklamaya çalışmıştık. Tekrar edecek olursak, e, abdest ayetinde de bir ayetten de bahsetmiştik. Yani ey e, inananlar, namaz için kalktığınızda, işte e, ellerinizi dirseklere kadar yıkayınız, yüzlerinizi yıkayınız, başınızı mesediniz ve ayaklarınızı yıkayınız diye bir ayet-i kerime vardı. Onun e, içerisinde de, de yer alan sıraya e, göre, abdestin rükünlerinden yani abdestin farzlarından bahsetmiştik. Bu konuda da Hanefi mezhebi ile diğer mezhepler arasında bazı görüş ayrılıklarının bulunduğunu da belirtmiştik. Hanefilere göre abdestin dört tane farzı vardı. Bunlardan bir tanesi elleri yani dirseklere kadar kollarla beraber yıkamak, bir tanesi yüzümüzü yıkamak, bir tanesi başımızı meshetmek, bir tanesi de ayaklarımızı yıkamak idi. Tabii bunun yani abdestin en güzel, en mükemmel şekilde alınması ve yerine getirilmesi için bir takım başka sünnetleri, adabı, müstehapları ve benzerleri de bulunuyordu. Ama biz öncelikle farzlarından bahsetmiştik. Hanefilerin farzları bu şekilde dörtte sınırlandırılmasına karşın diğer mezheplerden Başka e, unsurların da farz olarak ileri sürüldüğünü e, söylemiştik. Mesela niyet bütün mezheplere göre farzdır. Haneti dışındakileri, ha, haneti dışındaki şafilere göre, malikilere göre, hanbelilere göre farzdır. Yine e, bazı e, mezheplere göre abdestin e, azalarının sırayla e, yıkanmış olması yahut da mesh edilmiş, e, olması e, ya da işte abdest azalarının ovalanması, biri bir aza yani bir organ yıkandıktan sonra yahut da meselilikten sonra ara vermeden bir sonrakinin hemen bir sonraki işlemin yerine getirilmiş olması, bunlar bazı mezheplerde farz olarak ileri sürülüyordu. Tabii ki bunlar önemlidir ve Hanefi mezhebi de bu tür işte niyet gibi, işte sırayla yapmak gibi, tertibe uymak, ya da e, ara vermeden yapmak gibi e, bu tür e, önemli e, hususları Farz olarak görmemiş bile olsalar biraz sonra şimdi göreceğimiz gibi onlar da bunu sünnet olarak kabul ediyorlardı. Dolayısıyla aslında mezhepler arasında bu konuda önemli bir farklılık yok. Farklılık sadece hani asgari hangisini yaparsak abdest yerine gelmiş olur. Hangisini yapmazsak abdesti gereği gibi yerine gelmemiş olur. Bu bağlamdaydı. Yoksa mükemmel abdest almak bakımından mezhepler arasında önemli bir farklılık yoktu. Şimdi abdestin az önce söylediğim bazı mezheplerde farz olarak gözüken ama Hanefi mezhebinde e, sünnet olarak kabul edilen e, bazı hususları da e, sizlere açıklayarak e, bu bölümümüze devam edebiliriz. Evet e, şimdiki başlığımızda. Abdestin e, sünnetleridir. Yani burada Hanefi mezhebine göre e, sünnetlerini ele alıyoruz. Yoksa diğerlerinde de bunların bir kısmı sünnettir, bir kısmı da e, farz kapsamına girmektedir. Yine tekrar edecek olursak. Hanefilere göre her şeyden önce niyet etmek gerekir. Tabii ki niyette e, esas olanı kalben abdest alacağımıza bir karar vermemizdir. Yoksa bunu ile söylememiz şart değildir ama söylersek müstehap olur. Yani niyet ettim Allah rızası için abdest almaya şeklinde bu. Dil, dil ile de söylersek bu güzeldir, menduptur. Ama bunu söylememiş bile olsak yine e, kalbimizden geçirmemiz halinde bu niyet yerine gelmiş olur. Bir başka sünnetimiz abdeste besmele ile e, başlamaktır. E, bir başkası başlarken önce bileklere kadar ellerimizi yıkamak. Tabii ki farz olan ellerimizle beraber kollarımızı yıkamak farzdır ama önce ellerimizi yıkayıp ondan sonra hani yüzümüzü yıkıyoruz ya. E, bileklerimize, şey, e, kollarımıza geçmeden önce abdeste başlarken önce elleri yıkamak sünnettir. Ondan sonra üç kere ağzımıza su almak ki buna mazmaza adı verilir bildiğiniz gibi. E, e, ondan sonra üç defa istinşak yani burnumuza e, e, su çekip e, temizlemek. Bu da e, yine abdestin sünnetlerindendir. Tabii imkan buldukça e, ağız temizliği yapmak, yani bir misvakla ya da bir ile ağızlığımızı temizlemek de çok önemli sünnetlerdendir. Bu aynı zamanda dinimizin temizliğe vermiş olduğu önemi de gösterir. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer ümmetime bir güçlük, bir zorluk çıkarmış olmasaydım her namaz vaktinde e, dişleri fırçalamayı yani misvaklamayı e, farz olarak görürdüm e, buyurmuştur. Yani bu da e, ağız temizliğinin ve diğer temizlikte olduğu gibi ne kadar önemli olduğunu bize e, göstermektedir. Tabii bütün organlarımızı abdestte sağ taraftan başlayarak önce sağ organlarımızı sonra sol organlarımızı yıkamak. Her bir organı üçer defa e, yıkamak. Tabi ellerimizi ayaklarımızı yıkarken suyun e, bütün organımızın bütün... E, e, uç kısımlarına da bütün e, ayrıntılarına da ulaşmasını sağlamak için parmaklarımızın aralarını hilallemek e, sakalları hilallemek eğer sakal e, varsa tabi çok e, şeyse yani seyrekse zaten diplerine de ulaştırmak gerekir ama sık sakallarımız varsa onları da hilallemek e, sünnettendir. E, Hanefi mezhebine göre başın dörtte birini mes farz olarak yeterlidir e, bildiğiniz gibi ama Kaplama mes yapmak. Yani bu malikilerde farzdır. Kaplama mes de şu demek. Yani iki elimizi ıslatarak başımızın tamamını mes etmek demektir. Hatta bazı mezheplerde maliki mezhebinde bu farzdır. Ama hanefi mezhebinde bu sünnettir. Bu şekilde kaplama mes yapmak. Ama tabii başımızın dörtte birini mes etmekle de farzını yerine getirmiş oluyoruz. Aynı zamanda işte kulaklarımızı mes etmek. Ee, hani e, bazı mezheplerde, e, Maliki mezhebinde organlarımızı oğumak farz idi. Hanefi mezhebinde bu şeydir, e, sünnettir. Hani bu oğumaktan maksadımız şudur. Yani suyu akıtmakla da aslında abdestin farzı yerine gelmiş ol olur. Ya da bir işte denize girmek, bir yere bir suyun içerisine girip çıkmakla da ya da e, bir organımızı ilgili abdest organını e, onu sokmakla da e, abdest yerine farzı yerine gelmiş olur. Ama hiç olmazsa ellerimizle böyle ovalayarak e, organımızın üzerinde suyla beraber gezindirmek e, bu da çok önemli bir e, sünnettir. Dediğim gibi bazı mezheplerde hatta farz derecesinde önemlidir. Mualat da, mualat şu demek e, yani yine malikilerde e, farz olan bir şeydir. Abdest organlarını ara vermeden hatta bizim ee, kültürümüzde şöyledir, yani bir abdest organını yıkayıp ondan sonra o kuru, kurumadan öbürünü de yıkamamız lazım e, denilir. Bu farz değildir, işte sünnettir Hanefi mezhebine göre. Ama dediğim gibi Maliki mezhebine göre e, bu şekilde ara vermeden abdest azalarını yıkamak da e, farz derecesindedir. Yani onlar farz değil de vacip diyorlar tabii. Bir de tabii abdestin adabı vardır. Adab deyince aklımıza şu gelir. Yani Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zaman zaman yapıp zaman zaman da terk ettiği ki biz bunlara bazen mendup deriz, bazen müstahap deriz. Genellikle de bizim ilmihal kitaplarımızda işte farzı söylenir bir ibadetin, vacipleri söylenir, sünneti söylenir ondan sonra da adabı söylenir. Ne gibi? Mesela abdest alırken kıbleye karşı durmak gibi. Abdest suyunun insanın abdest alan kişinin üzerine sıçramaması için mümkün mertebe yüksekçe bir yerde durması. İhtiyaç olmadıkça bir başkasıyla konuşma. Yani dünya kelamında bulunmamak. Yani şey yapma, ağzımıza, burnumuza su verirken sağ elimizle suya alıp sol elimizle sümkürmek. Abdest alırken suyu ölçülü kullanmak, israfa girmemeye çalışmak ve işte abdestin sonunda da bir kelime-i şehadet getirmekte. Bu abdestin adabları arasındadır. hatta abdest suyundan eğer temizse ki zaten temiz olmayan bir suyla abdest almak söz konusu değildir ama hani içme suyuyla abdest suyu arasında temizlik bakımından da bazı farklılıklar söz konusu olabilir. Eğer içecek durumda isek Abdest aldığımız sudan yani bir miktar içmek de yine abdestin adabı olarak kabul edilmektedir. Yani işte bu adabını yerine getirmediğimiz takdirde abdestimize bir halel gelmez. Hatta sünnetlerinde bile eksiklik olsa abdestimiz yine tam olur ama biliyorsunuz yani sünnetler bizim farzlarımızı tamamlayıcı niteliktedir. Ve Hz. Peygamber'in de şefaatine ulaşmanın bir vesilesidir. Mümkün mertebe bunlara riayet etmekte yarar vardır. Peki değerli izleyenler hangi durumlarda abdest bozulur? Hepimizin az çok bildiğimiz şeylerdir ama madem ki bu programımızda biz ilmahal konularını tekrar ediyoruz. Bunları da tekrar zikretmekte yarar vardır idrar ve dışkı yollarından herhangi bir necasetin çıkması, yellenmek, vücudun herhangi bir yerinden kan, irin veya cerahat gibi şeylerin çıkması. ağzımızdan kan gelmesi ki bu bunun için fakirlerimiz bazı ölçüler dile getirmişlerdir. Tabii ki kendi hani dişlerimizi fırçalarken bazen fırçaya ya da bir elma yerken, ayva yerken onlara da bazı dişlerimizden Kan e, lekeleri e, gelebilir. Bunlar abdesti e, bozmaz. O yüzden demişler ki e, kanın e, tükürüğümüze galip olması lazım. Yani ya onun kadar e, ya da e, en azından ondan daha fazla olması lazım ki abdest bozulsun. Yoksa hani ufak tefek kan çıkması dişlerimizin arasından falan bunlar abdeste bir zarar vermez. Aynı şekilde yani ağzımızın dışında diğer vücudumuzun da, e, vücudumuzdan da e, belli oranda kan çıkması ve bunun etrafa yayılmış olması yine abdesti bozar. Bu konuda şafii'lerle Hanefiler arasında görüş ayrılığı var. Bu konuda şafii'ler kan çıkmasını, vücuttan kan çıkmasını abdesti bozucu bir unsur olarak görmüyorlar. Ama Hanefiler bu konuda farklı rivayetlerden dolayı abdesti bozacağını söylüyorlar. Tabii ki burada da ölçü şudur. Hani bir organımızdan ...bir miktar kan çıkmış olabilir ama akıcı değildir yani şöyle ufak bir çıkıp orada toplanmıştır. Onu elimizde silmiş olsak bile eğer e, akıcı nitelikte e, devamı gelmiyorsa bu abdestimizi bozmaz. Ama e, bu şekilde küçük bile olsa süreklilik arz eden bir kanama varsa o zaman abdestimiz bozulur. Elbette bir kişinin e, bayılması, işte delirmesi, sara ve benzerleri e, nöbete e, tutulması... Bunlar işte akli melekelerimizi, idrak gücümüzü ortadan kaldıran şeylerdir. Bu durumda da yani bilinç kaybını yol açacak derecede bu durumlara maruz kalırsak yine abdestimiz gitmiş olur. Uyku da bunlardandır değerli izleyenler. Ama tabii uykunun kendisi bizatihi abdesti bozan şey değil, uyuması halinde insanın kendisine hakim olamayacağı için Abdest bozma ihtimalinin çok yüksek olmasından kaynaklanır. O yüzden de e, fakihlerimiz şöyle ölçüler getirmişler. Hani bir yere yatarak, yaslanarak veya bir şeye dayanarak uyumak abdesti bozar. Ama oturduğu yerde herhangi bir yere dayanmadan e, yani hafif uyuklamışsa e, bu abdestimizi e, bozmaz. Hatta demişler ki hani, arkadan bir şeye dayanıyor olsa onu çekmemiz halinde düşecek kadar ağır bir uyku e, uyumuşsa... O zaman abdesti bozulur, aksi halde abdesti bozulmaz demişler. Ayrıca işte bir yere dayanarak, yatarak bunlar zaten abdestimizi bozar. Bir başka şey, değerli izleyenler, namaz esnasında gülmek. Şimdi bir kişi kendi duyacağı kadar namazda gülerse, hani bir şey olur, bir krize tutulur ya da gerçekten bir şey aklına gelmiş olur. İnsan gülebilir, yani beşerdir. Ama kendi duyacağı kadar, başkası değil de kendisi duyacağı kadar Gülerse e, namazı bozulur. Ama eğer başkası da e, duyacak ölçüde, duymamış bile olsa ama duyacak kadar e, yüksek sesle gülmüşsen ki buna kahkaha adı veriliyor, o zaman hem namazı bozulur hem de abdesti bozulur değerli izleyenler. Yani buna da dikkat etmek gerekir. Bir başka şey, yani bir insan biraz sonra belki göreceğiz. Mesler üzerine e, mes etmişse abdest alırken, onun belli bir süresi var biliyorsunuz. Yani işte e, mukim için e, 24 saat, e, yolcular için e, 72 saat, e, abdestli iken e, bu şekilde mestler üzerine mest etmişse ve bunun da süresi dolmuşsa e, o zaman abdesti bozulmuş olur. Yeniden abdest alması gerekir. Buna benzer bir şey de özürlüler için, e, özürlünün abdesi ile ilgili bir durumdur. Hani özürlü konusunu belki yine az sonra e, tekrar ele alırız. Hani bir sürekli burun kanaması, işte bir, bir, vücudundan bir e, sürekli akıntının meydana gelmiş olması gibi bir özür hali ya da kadınların e, e, adet dışında bazı özre kendilerinden gelen kanamalar. Böyle durumlarda e, her namaz vakti için abdest almış olması gerekir. Yani o kişi eğer e, vakit çıkmışsa onun abdesti de bozulmuş olur. Aynı şekilde... E, su bulamadığı için ya da kullanma imkanı bulamadığı için teyemlümle e, abdest almış olan bir kişinin e, suyu bulması durumunda da abdesti bozulmuş olacaktır. Şimdi e, madem ki hani mestler üzerine mestden e, bahsetmiştik, e, kısaca o, o konuyla ilgili e, hükümlerden de e, söz edelim. Şimdi e, bizim dinimizin, bir kolaylık olarak Müslümanlara getirmiş olduğu bir kolaylık olarak mesler üzerine mesih konusuna cevaz vermiştir. Bu Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle sabit olan bir şeydir. Bazen insanlar ayaklarını yıkamakta çok zorluk yaşayabilirler. Bu gerçekten çok yoğun trafikten kaynaklanabilir, vakit bulamamaktan kaynaklanabilir. Soğuktan, yağmurdan, çamurdan yani ayaklarını çıkarıp da yıkama imkanı bulamamaktan kaynaklanır. Bu bizim için çok büyük bir nimettir. Yani mestler üzerine mest etmek. Mest dediğimiz şey, deri ve benzerleri şeylerden yapılan, topuklarla birlikte ayaklarımızı örten, yani içine de su girmeyecek ve ayağımızda da bağlanmadan, hani bağlanarak her türlü şeyi durabilir de ayağımızda durabilecek, hemen sıyrılıp inmeyecek derecede e, kuvvetli olan bir ayakkabı e, çeşididir, bir tür ayakkabıdır. Hani günümüzde e, kullandığımız botlar filan da bu e, çerçeve e, girer. İşte bu şekilde bunları abdestli bir şekilde e, giyip e, tekrar abdest bozulması halinde üzerine işte üç parmağımızı ıslatıp e, ayak parmaklarımızdan itibaren yukarıya doğru mes ederek mes demek onun üzerine böyle sıvazlamak üzerine gezilmek e, anlamına geliyor. Ee, bu şekilde yaparsak tekrar ayaklarımızı yıkamaya gerek olmadan abdestimizi almış e, oluruz. Yani bir mestin e, üzerine mes edilebilmesi için bir takım şartlarının bulunması gerekiyor ki bunu aslında tanım, e, mestin tanımında da bunu söylemiş olduk. Yani her şeyden önce belli bir kalınlıkta olması lazım. Üstünü mes ederken hemen ıslaklığı aşağıya geçirmemiş olması lazım. E, ayağımızda kendiliğinden duruyor e, olması e, gerekir. Ee, ve yine yırtık olmaması gerekir. Yani bu yırtık da şu demektir. El parmaklarımızda en küçük el parmağımız, işte bu serçe parmağımızda bunun 3 e, katı kadar yani 3 tane parmağımız e, sığacak kadar bir yırtığın bulunmamış olması e, gerekir. Farklı yerlerde aynı mesin, farklı aynı mestin farklı yerlerinde de, eğer toplam yine bu kadar bir yırtık olursa yine o e, mest olmaya elverişli e, olmaz. Evet tabii ki yani bunun illaki deri olması şart değil. Bir de çoraplar üzerinde mes meselesi vardır. Yani kalın böyle gerçekten ayağımızda duracak şekilde altına ıslatmayacak şekilde işte tiftikten, yünden yapılmış kalın çoraplar üzerine de mes edilebileceği söyleniyor bizim fakihler tarafından. Sadece Ebu Hanife bunun altının pençeli olmasını şart koşuyor ama diğer imameyim böyle bir şartta koşmuyor. Hani günümüzdeki bu ince çorapların üzerine mes edilip edilmeyeceği tartışılmıştır ama bizim klasik eserlerimizdeki Üzerine mes yapılabilecek çorapların özellikleri dikkate alındığında işte o kalın olacak, şu kadar belli bir kilometre yürünmesi gerekir, normal meslerde de ya yani işte bir yaklaşık altı kilometre kadar yürünebilecek kadar dayanıklı olması gerekir gibi şartlar vardır. Bunları taşıyan çoraplar günümüzde de vardır. Bunlar üzerinde mes edilebilir ama o incecik çoraplar üzerine bu şartlara göre mes edilemeyeceği anlaşılıyor. Ee, tabii ki yine e, mest üzerine mesedebilmemiz için bunların abdestli olarak giyilmiş olması lazım. E, ve abdesti ayağımızda yıkayarak giymiş olmamız e, lazım. Ve ayağımızın o e, farz olarak yıkanması gereken yerleri de bu mestin örtmesi lazım yani e, en azından topuklarımızın üstüne gelinceye kadar e, meslin gelmiş olması lazım. Topuklarımızı açıkta bırakılan bir mesle e, abdest alınması yani onun üzerine mesedilmesi edilmesi caiz olmaz. Az önce dediğim gibi yine yaklaşık işte e, 6 kilometre kadar 5-6 kilometre kadar da yürünebilecek e, üzerinde yürünebilecek kadar da dayanıklı olması gerekir diyor bizim fakire. Bunlar biraz da yani insanlar için somut bir ölçü getirmek içindir. Yoksa hani bu 5 kilometre olmuş 7 kilometre olmuş ya yani bunlar o kadar önemli değil. Yani sadece yani çok böyle hemen parçalanabilecek düzeyde olan şeyler mest olmayacağını bize anlatmak içindir. Evet değerli izleyenler mest üzerine mest etmenin belli bir süresi de var. Biraz önce biraz bahsetmiştim. Bu mukimlerle yolcular için biraz farklılık arz ediyor. Mukim dediğimiz yani yolculuk halinde olmayan bir yerde oturan ikamet eden kişi demektir. Yani sürekli olan olarak ikamet eden anlamına gelir. Bunlar için mes üzerine mes etmenin süresi 24 saattir. Yani bir gün bir gecedir. Ama yolcular için bu süre, 72, 72 saate kadar e, uzar. Ama e, tabii ki yolculuğa çıkmıştır fakat o yolculuktan erken dönmüşse e, hemen eğer 24 saati de geçmişse bu süre geçmiş olur. Tam tersi eğer e, mukim iken yani ikamet halindeyken e, ayaklarına mesh etmiş, mest üzerine mesh etmiş ondan sonra da yolculuğa çıkmışsa otomatik olarak e, bu süre 72 saate uzamış olur. Değerli izleyenler yani meslimizin bir şekilde abdestli iken ayağımızdan çıkması durumunda mes bozulmuş olur. E bu durumda ne yapacağız? Eğer abdestli isek sadece ayaklarımızı yıkayıp tekrar meslimizi giyebiliriz. Yani yine abdestimiz sağlam olarak kalmış olur. Ama eğer abdestli değil isek o zaman normal bir şekilde abdest almamız ancak ondan sonra yeniden e, ...mestimizi giymemiz e, gerekir. Değerli izleyenler... E, yani ...mest üzerine... ...mest etmekle ilgili hükümlerimiz de... E, ...bu şekildedir. Bundan sonra e, gusül meselesine... ...geçebiliriz. Abdestle ilgili bilgilerimizi... ...bu şekilde vermiş olduk. Yalnız şu kadarını... ...söyleyeyim. Abdestsiz... ...yapılması caiz olmayan bazı... ...durumlar vardır. E, i̇şte başta da... ...bunu söylemiştik. Yani... ...abdestsiz bir şekilde namaz kılınamaz... Abdestsiz bir şekilde Kabe tavaf edilemez. Gerçi Hanefilere göre tavaf edilebilir ama bir ceza terettüp eder. Yani o o şekilde belki tavaf yerine gelmiş olur ama bir ceza kurbanının kesilmesi gerekir. Abdestsiz bir şekilde yani Kur'an-ı Kerim'e dokunulamaz ya da işte onun bir ayetine dokunulamaz. Yani bunun gibi tilave sirdesi yapılamaz. Yani bu şekilde abdestsiz yapılamayacak epey ibadetlerimiz vardır. Tabi e, hangi durumlarda e, abdest farzdır? Az önce saydığım durumlarda e, farzdır. Ama bazı durumlarda da e, müstehaptır. Abdest alırsak iyi olur. Bunları daha önce de anlatmıştık. E, kısaca yani işte ilim öğrenmek için abdest almamız e, uygundur, güzeldir. E, efendim işte e, sünnet olan, abdest almanın sünnet olduğu e, yerler vardır. İşte sünnet. Umre için, hac için, ihrama girerken abdest almamız çok güzeldir. Değerli izleyenler böylece abdestle ilgili dini hükümleri, fıkhi hükümleri kısaca sizlere anlatmaya çalışmış olduk. Bundan sonraki bölümümüzde gusül yani boy abdestiyle devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde tekrar bir araya gelmek üzere şimdilik hepinize Allah'a emanet ediyorum.